Merhaba Deniz, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar tekrar. Evet, uzun zamandır tartışılan, aslında aniden çıkmış olan bir projeyi konuşacağız burada tekrar. Kabataş Martı projesi. E, hemen sana ilk soruyla başlayalım. 28 Ağustos, yani yarın kapanması bekleniyordu e, Kabataş'ın ulaşıma. Ama 4 Ağustos'a ertelendi. Nedeni nedir bunun? Biliyor musunuz? E, şöyle hani... Resmi bir açıklama yok o anlamda aslında ama bizim e, açıklamadan anladığımız bu e, Taksim meydanındaki e, iktidarın kitle oluşturma çabalarının bir etkisi var. Burada. Biliyorsunuz yaklaşık 10 gündür tüm e, ulaşım araçları da bedava İstanbul'da. Hı hı. E, bu anlamda bir e, ulaşımı engellememesi açısından e, 4 Ağustos'a ertelendi e, bu etkilerin kapanması. Hı hı. Hatta daha da uzatılabileceğine dair de bir açıklama kapı bırakılmış durumda. Hmm. Ee, bu açıklamadan hmm. e, böyle bir durum var yani nasıl aslında hiç kimseye haber vermeden kapatılması kararı verildiyse de uzatılması da tam da böyle bir hızla gerçekleşti anladığımız evet, kadarıyla evet aynen çok net bir şey bir durum var aslında e, siyasi iktidarın kendi işini e, rantına geldiği gibi hareket ettiğini görüyoruz burada hani bu anlamda bir e, çiftli standart olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz e, Tabii bunun dışında Hazırlıklarla ilgili de sıkıntılar olduğunu e, tahmin ediyoruz. Hı hı. Dün burada e, şirkette çalışan iki tane mühendis e, geldi bizim imza masamıza. Hı hı. E, onlardan bayılsın e, bilgi bir şey öğrendik. Hı hı. Birkaç bayılsın bir şey öğrendik. Nedir e, onlar? Bilgileri göre de şöyle bir durum var. Mühendisler bile projenin e, ne içerdiğini tam olarak bilmiyorlar. E, firmanın da ismini söylemediler bize ısrarla sorduğumuz halde hı hı. E, biz onlardan duyduk önce aslında e, işte buranın bir hafta on gün kadar ertelenebileceğini e, ama şöyle bir tehlike var kapalı kapılar ardında e, açık bir şekilde yapmaları gereken prosedürleri kapalı kapılar ardında yaptıklarını öğrendik yani işte kıyı yönetmeniyeti yönetmenlikler e, raporlar alınıyor hatta chat raporunda hazırlandığını ve işte Hakan Kıran'ın ofisinde bulunduğunu söylediler bize Mm Hı -hmm. Dolayısıyla böyle bir tehlikede var. Yani çok sessiz sedasız bütün bu süreçleri işletecekler gibi görünüyor. Ee, peki tekrar şeye dönersek mesela. ÇED raporunun hazırlanması beklediğimiz bir yandan da hani arzu edilen, talep edilen de bir süreçti. Fakat ÇED raporundan öncesinde örneğin zemin eti yapılmış olması, örneğin deniz ulaşımına oranın uygun olup olmadığına dair raporların ortaya çıkarılması, bir takım jeofizik araştırmalarında yapılmış olması gerekiyordu. Bunların yapılıp yapılmadığı konusunda bir tahmininiz var mı sizlerinde? Ne, ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyelim. Aslında bütün bu raporların hazırlanması için gerçekten uzun bir sürecin işletilmesi gerekiyor. Hı hı. Hem sürecin uzun işletilmesi gerekiyor hem de bunların kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor esasında. Hı hı. Bütün bu yönetmenlikler hayata geçirirken, bütün bu fizibilite çalışmaları yapılırken, raporlar hazırlanırken şimdi burada sürecin ne kadar işletildiğini biz bilemiyoruz hiçbir paylaşımda bulunulmadığı için. Ee, ikincisi mesela chat sürecinin aynı zamanda halka açık biçimde anlatılması gerekiyor. Bunun için biliyorsunuz hani prosedürel de olsa hı hı. E, halka açık chat toplantıları yapmakla yükümlüler e, hı hı. aslında. E, uzun süredir bu tür toplantıların e, çok göstermelik olduğunu e, başka bir, bir dolu projeden biliyoruz, görüyoruz. E, fakat yeni süreçte e, Bundan e, daha imtina etme olanakları var biliyorsunuz. 15 Temmuz sürecinden sonra hı hı. E, Çevre Şehircilik Bakanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Yatırımcıların evet. uğraşmalarını istemiyoruz. E, önlerini sonuna kadar açmak istiyoruz gibi beyanatı oldu. Daha göreve gelir gelmez zaten ilk açıklamaların birisi bu. Hı hı. E, bunun Bu süreçte de Gabataş özelinde de hayata geçeceğinden e, endişeliyiz. Hı hı. Dolayısıyla e, herkesin bilgilendiği özellikle uzmanların, meslek örgütlerinin, derneklerin takip eden insanların bizlerin bilgilendiği bir çeşit toplantı süreciyle karşılaşmayacağız gibi görünüyor. Bu da bir oldu bitti olarak aslında karşımıza çıkacak. Evet. E, aslında örneğin işte ÇED sürecinin toplantılarının yapılması gerekiyordan e, kastımızı da şöyle açmak belki de uygun olacaktır. Bunların hepsi kanunen düzenlenmiş maddeler aslında. E, ve yani halka açık yapılması gereken şeylerin hepsi evet. bütün hepsi yönetmeliklerde yazıyorlar ve bunların hiçbiri yapılmıyor maalesef. Bunun dışında bir deprem riski var örneğin. Deprem riski olan bir bölgede denizin doldurularak böyle bir e, inşaatın yapılmasından bahsediyoruz. O yüzden e, endişe. Şeyler, bu endişeleri e, paylaştınız mı İBB ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile? Ve size herhangi bir yanıt gelebildi mi bu aşamada? Yok şöyle söyleyelim. Biz e, meclisin son toplantısına e, katıldık için belediyeye gittik. Hı -hı. Geçtiğimiz Cuma günü. Hı -hı. E, o toplantıda özellikle DF'li meclis üyelerinden e, bir soru önergesi vermesini talep etmiştik. E, bu soru önergesi için de. E, gerekli olan dökümanları, imzaların kendileriyle paylaştık. Aynı zamanda topladığımız imzaların miktarını kendileriyle paylaştık. E, bu konulardan bir tanesi davetli deprem e, açısından taşıdığı riskti e, bu projenin. E, bu riskin de içinde olduğu bir e, bilgilendirmeyi biz kendilerine sunduk. Onlar da gündem dışı söz olarak bir e, Kabataş'a daha bir itiraz bile getirdiler. Bir soru önergesi verdiler. E, hı hı. Fakat tabi hani gündemin e, ezretiliği altında ne kadar karşılık bulmuştur onu çok kestiremiyoruz. Hı hı. Biz de bugün öğreneceğiz. E, bugünkü buluşmada öğreneceğiz onu. Hı hı. E, ama dediğim gibi e, deprem riskinin yanı sıra diğer e, risk taşıyan konuları da biz e, mümkün olduğunca dile getirmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, fakat bunlara dair herhangi bir endişelerimizi giderecek bir adım e, görmüş durumda değiliz. Damat şunu söyleyelim. Diyorsunuz buna benzer yine komşu bir proje var. işte bu Kabataş Mahmut ve Metro Hatı projesi. Hı hı. Bu bağlamda da projenin kendisini aynı zamanda burada yerleşim alanı var. Tetüstü Bölgesi, Tetüstü Mahallesi. Hem oranın statine çok ciddi tehlikesi olduğunu biliyoruz. Tehlike oluşturacağını biliyoruz. Hem de herhangi bir deprem sırasında Toplanacak alanlardan bir tanesi Fındıklı Parkı ve oranın da kapatıldığını biliyoruz. Yani bu anlamda hem deprem riski artırılıyor hem de deprem sonrası e, önlemler açısından ciddi e, geri dönüşler yaşıyoruz. Yani ciddi e, geri yaşıyoruz. İşte alanlar kapatılıyor. Hı hı. E, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Peki Fındıklı Parkı'nın da içinde olacağını eminiz galiba bu projenin değil mi? Kabataş Martı projesi dahilinde olacak ve orası da mı bir terminale dahil olacak? Öyle, yok. Parkın e, en azından şu an e, belki önümüzdeki günlerde vereceğimiz mücadeleyle e, koruyacağımız umduğumuz hani yeşil kısmı kalacak gibi ama hı hı. o e, yürünen e, taş, e, beton e, yürüme hattı e, projeye dahil e, olacak gibi görünüyor. Hı hı. E, bunun dışında aslında özellikle 28 Temmuz'dan sonra yani önümüzdeki e, günlerde Mimarlar Odası'nın yapacağı bir açıklama olacak. E, e, bu projenin o projesiyle ne kadar içe olduğunu, bir bütün arz ettiğini e, şu an aslında çalışıyorlar proje ellerinde. E, aslında kadar gördük projeyi. E, o bütünlük içerisinde e, parka dair bir e, tasarrufları var mı, bir şey düşünüyorlar mı? Aslında projeyle beraber göreceğiz. Ama şu an sadece marka üzerinde baktığımızda hı hı. E, henüz bir şey söz konusu değil. Yani o bahsettiğim alan... E, ...kapatılması söz konusu değil gibi görünüyor. Gibi gözüküyor. Yani e, bir yandan da tabii e, Galataport projesi, Haliç Port projesi, bütün kıyı şeridini kapatan projeler... ...projenin diğer taraftan tamamına baktığımız zaman da yani... Kabataş meydan düzenlemesine baktığımız zaman örneğin Tophane kıyısına kadar uzanan bir plandan da bahsediyoruz. Ee, tam evet, da sanırım evet. bu şüpheler sebebiyle TMOB'un bir açıklama yapması en azından bu konu üzerine çalıştığını düşünüyoruz. Keza e, baktığımız zaman gözde çarpan şeylerden biri de Beşiktaş'a taşınmış olması. İdo iskelesinin yani Bahçeşehir Üniversitesi'nin tam önünde kalan kısmı taşınacak olması. Bütün sahil şeridini e, kapatmasından endişeli miyiz acaba ne düşünürsünüz sizler? Ya evet, yani aslında öyle bir endişe düşüyoruz. Yani hani evet, işte Karaköy'den 5 köşe kadar olan hı hı. E, alanda e, yani muazzam bir kapaşma e, hamlesi yapıyoruz. E, Gazpursunda zaten inşaatlar e, başladı, biliyorsunuz orada da. E, Örneğin chat süreci çok tartışmalı bir şekilde nihayet gelmişti. Evet. E, e, i̇nsanları ikna eden bir süreç olmadı. İnsanlar chat, itiraz ettiler. Hı hı. Fakat o çet bir şekilde aşıldı. E, üzerinden geçildi ve o proje şimdi başladı ve orada da e, bir deniz dolgusu e, durumu söz konusu olacak. Hı hı. E, aynı şekilde buraya geldiğimizde burada da böyle büyük bir kapatmayla karşı karşıyayız. Evet. Öte yandan işte iskeleler belli yerleri kaydırılıyor. Çok e, derme çatma bir şekilde kaydırılıyor. İşte Eminönü'ne kaydırılacak, Beşiktaş'a kaydırılacak hı hı. Ee, işte Karaköy'den e, bir miktar e, iskele kullanılacak hı hı. Ee, doğrusu çok ciddi bir alanın sahil e, bandının e, kapatılacağını özellikle inşaatlar nedeniyle kapatılacağını kapatıldığını hani görüyoruz hı hı. ve açıldıktan sonra da nasıl bir kıyı ile karşılaşacağımız dair de hiçbir şeyimiz yok aslında yani şu an gördüğümüz çizimlerde Gerçekten mesela bu Kabataş Martı için şunu söyleyebiliriz. Çok devasa bir alanın kutatıldığını e, ve e, denizde e, birebir görme mesafesinin ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Yani böyle bir durumla var. Bırakın e, kıyı kullanmayı görme mesafesinin ortadan kaldırıldığını görüyoruz. O yüzden bu projeler bittiğinde de biz... E, ...çok düzenlenmiş, şahane bir kıyı bandıyla karşılaşmayacağımızı söyleyebiliriz. Bu açıdan daha önceki çalışmalarının, daha önceki yaptıklarının da... Ee, ...biz emsel ettiğini söyleyebiliriz iktidarın hı hı. ve e, belediyenin özellikle. E, o yüzden böyle bir durumla karşı karşıyız aslında. Kıyıdan ciddi, ciddi uzaklaşıyoruz. Evet. E, aslında bir de aynı zamanda Kabataş'ın 3 sene kullanılamayacağı yönünde bir öngörünüz var. E, ki bu hem bu bölgede yaşayan aslında İstanbul'un önemli e, bir ulaşım noktasından bahsediyoruz burada. Günde 30 bin yolcunun kullandığı Kabataş iskelesinden bahsediyoruz. Aynı zamanda oldu bittiye getirilere kapatılması. Son soru olsun. E, geçtiğimiz haftalarda imza topladınız ve bir yan e, imza masanızda da aslında size bir komşu geldi bir bakıma. Başka bir imza masası açıldı değil mi? Ee, imza karşı masası demeyelim. şey Hediyesi bizden sonra hı hı. bir karşı bilgilendirme ihtiyacı hissetti. Hı hı. Bizim buradaki çalışmamızın etkinliğini, etkisini muhtemelen gözlemlemişler ki dün şirket yetkililerinden öyle bir duyum aldık. Hı hı. Ee, biz size 15 gündür izliyoruz dediler ee, dolayısıyla o etkiyi kırmak adına bir propagandaya girişti belediye buraya bir e, işte bilgilendirme e, aracı geçirdiler işte bildiriler flyer'ler dağıttılar ee, böyle bir çalışmaya başladılar daha sonra zaten 15 Temmuz'dan sonra gelmekten de vazgeçtiler sadece bir 4-5 gün kadar Birkaç iskelede bulundular. Evet. Ee, öyle bir çalışma o, yaptılar. Öyledir. Ama daha sonra buradan uzaklaştılar. Şimdi böyle bir çalışma yok. Sadece işte bu tabelalar var. 28 Temmuz'a kapatılacağını söyleyen tabelalar var. Hı -hı. Böyle, böyle devam eden bir süreç. Peki son son soru dedik. Bu se bu sefer son soru olsun. İmzalar toplandı. Hı -hı. Teslim edilecek mi onlar? Şimdiki süreç nedir? E, şöyle biz e, şimdi bu süreç uzatılınca e, bir hafta daha devam edeceğiz imza toplamaya. Hı hı. Bütün iskelerle topluyoruz biliyorsunuz Kadıköy'de adalarda. Hı hı. Ee, geçen hafta aslında İBB'ye teslim etmek için de gelmiştik ama şu an gerçekten çok olağanüstü bir durum da var ortada. Evet. Ee, İBB'de de çok aşırı önlemler var. Ee, bir basın kamısı yapmak istiyoruz. Ee, ama buna imkanlar el verecek mi? Ee, biraz durumu gözleyeceğiz. Ee, biz imzaları toplamaya devam edeceğiz. Topladıktan sonra hem Uluşturma Bakanlığı'na hem e, İBB'ye e, gerekirse posta yoluyla gönderip başına bir e, açıklama e, yapmayı düşünüyoruz. Hı hı. Teslim ettikten sonra da ne diyelim neticeyi bekleyeceğiz. Yani bize verecekleri cevabı e, bekleyeceğiz. Hı hı. E, ama biz daha önceki şeylerden biliyoruz. E, bu tür şeyleri çok hale almadıklarını evet. e, biz yine de yapmamız gerekeni, e, toplumsal muhalefet olarak yapmamız gerekeni yapacağız. Hem insanları bilgilendirmeye e, hem ee, bunu e, belediyeye, kamu yönetimine aktarmaya devam edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim Deniz. Katıldığın için, verdiğin bilgiler için, katkın için. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Görüşmek Sağ olun. üzere.